Ey koruyuk gözetenlerin en güzeli Allah'ımız! Bizleri her zaman korumanı ve daimi himayen altında tutmanı diliyoruz. Bizlere iman-ı kamil, amali saliha ve ihlas eten etem dinimiz ve ahiretimiz hususunda yardım et. Muttali olamadığımız, ...endişe ve tehlikelerden... ...bizi muhafaza eyle. Karşılaştığımız hadiselerde de... ...bir an bile olsun... ...bizi nefsimizle... ...baş başa bırakma. Ey kullarının... ...günahlara düşmesi kendisine... ...zarar vermeyen... ...ve mahfiret etmekle... ...hazinelerinden hiçbir şey... ...eksik olmayan Rabbimiz. Bizlere... Tükenme bilmeyen hazinelerinden çokça ihsanda bulun ve yarlığa bizi, affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Amin.